14. Özellik Arap Yarımadası'nın İslam'a girişi Özelliklerden bahsederken bu özelliklerin bir zincirin halkaları gibi olduğunu ve her halkanın kendisinden bir önceki halkaya götürdüğünü ve böylece gidişattaki aşamaların keyfiyetini belirleyerek adım adım izlememizi sağladığını görüyoruz. Şu bir gerçektir ki, İslam zayıf ve savaşılır bir durumdayken inancını ve fikrini açıklayamaz, sesini yükseltemezken insanların grup grup Allah'ın dinine girmeyi kabul etmeleri mümkün olamazdı. Ve neticede bu özellikte İslam manzumesi içerisindeki yerini aldı. İslam'ın en büyük düşmanı olan Kureyş teslim olduktan sonra resul Ekrem Arap Yarımadası'nın efendisi oldu. Bütün karşıt silahlı hareketler yok edildi. Bunun neticesi olarak da büyük Arap kabilelerinin anlaşmak, tartışmak ve Müslüman olmak için veya kuvvetlerinin oranına göre kendi şartlarını kabul ettirmek için Resul-i Ekrem'e gelmeleri gayet normaldi. Bu özelliğin, insanların kişisel özelliklerine göre müsamaha ve riayetin caiz olduğu yerler ve pazarlık çerçevesi içine girmeyen yerler gibi çok hassas bir hududa sahip olduğunu görüyor ve Kureyş'ten sonra Arapların en büyük kuvvet merkezleri olan sakif, Temim, Amir, Beni Hanife, Ta'i, Kinde, Mülükü ü Beni Haris İbni Kâb ve Beni Abdünebi gibi kabilelerin durumunu sergilemek suretiyle, müsamahalı davranışın hudutlarıyla pazarlık çerçevesine girmeyen yerlerin hudutlarını öğreniyoruz. 1. Sakîf Heyeti Araplar, Sakîf Kureyş'i bölgenin en önemli iki büyük kuvvet merkezi olarak görüyorlardı. Bu olgu, Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin söyledikleri sözün nakliyle iki büyük şehir olarak zikrediliyor. Bu Kur'an, iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi, dediler. Zuhruf Suresi 31. Ayet allah Teala, Kureyş'in büyük adamı olan Velid İbni Muğire'nin kafir ve müşrik olarak ölmesini takdir buyurdu. Sakif'in büyük adamı ise kendi kavmi tarafından Müslüman olduğu için öldürülerek şehit edildi. Bu kişi Urve İbni Mesud-es-Sakafi'dir. Sakif kabilesi ile ilgili olarak gelen rivayetlere göre Resulullah Aleyhisselam Sakif'i kuşatmaktan vazgeçip Medine'ye doğru yönelince Urve İbni Mesud onun peşi sıra giderek Medine'ye varmadan önce kendisine yetişti ve Resul-i Ekrem'in önünde Müslüman oldu. Sonra da kavmine dönüp İslam'ı tebliğ etmek için resul Ekrem'den izin istedi. Resulullah Aleyhisselam sanki onun kavmini izliyormuş gibi, ''Onlar seni öldüreceklerdir.'' buyurdu. Urve, ''Ya Rasulallah, onlar beni kendi çocuklarından daha fazla severler.'' dedi. Gerçekten de Urve, kavminin arasında sevilen ve itaat edilen bir kişiydi. Urve kavminin kendi itibarına karşı gelmeyeceklerini umarak onları İslam'a davet etmek için yola çıktı. Kavminin yanına gelince yüksek bir yere çıkarak kendisinin Müslüman olduğunu belirtti ve onları İslam'a davet etti. Bunun üzerine kavmi onu ok yağmuruna tuttu ve aldığı ok yaralarıyla şehit oldu. Urve yaralanıp yere düştüğü zaman kendisine kanında ne görüyorsun diye soruldu. Urve, Allah Teala'nın bana ikram ettiği şerefi ve Allah'ın bana sunduğu şehadeti görüyorum. Ben de Resulullah'la beraber size karşı savaşırken öldürülen şehitler gibiyim. Benimle onların arasında bir fark yoktur. Beni de onlarla beraber gömün, dedi. Ayrıca Resulullah Aleyhisselam'ın Urve hakkında, Urve'nin kavmi içerisindeki durumu, kavmi için yeni bir çığır açan bir liderin durumu gibidir buyurduğu iddia edilir. İki şehrin iki büyük lideri, ikisi de birbirine benzer konumlardan geçtiler. Velid İbni Muğire, Resulullah'ın söylemiş olduklarının ne insan ne de cin sözü olmadığını biliyordu. Fakat mevkini kaybetmekten korktuğu için bu ancak etkileyici bir sihirdir dedi, cezası cehennemdi. Urve ise mevkiinden vazgeçti ve Müslüman olduğunu kavmine ilan etti. Resulullah Aleyhisselam kendisine öldürüleceğini bildirdiği halde o bu kararından vazgeçmedi ve gevşemedi. Sonunda kendi kavminin oklarıyla Allah yolunda şehit düştü. Urve, kavmini Allah ve Resulünün yoluna davet eden ilk davetçiydi. Kavmine yeni bir çığır açan bir lider mesabesindeydi. Amr İbni Ümeyye, Sakif'in ikinci lideri Abdüya İbn-i Amr'a gelerek kendisine ''Bu zatın, Resulullah'ın davasının ne kadar yayıldığını görüyorsun. Bütün Araplar Müslüman oldu. Onların hepsiyle savaşmaya gücün yetmez. Durumunuzu yeniden gözden geçirin.'' diyordu. Bu söz üzerine Sakif kabilesi toplanarak istişareye başladılar. İçlerinden bazıları diğerlerine ''Görmüyor musunuz?'' ''İçimizden biri dışarı çıktığı zaman yolu kesiliyor, sürülerimizi bile güvenle dışarı çıkaramıyoruz.'' dediler. Sonuçta Resulullah Aleyhisselam'a elçi olarak birini göndermeye karar verdiler ve bu kararlarını Abdüya Aleyl İbni Amr'a bildirerek Resulullah Aleyhisselam'la görüşmeye gitmesini istediler. Onunla beraber müttefikleri olan diğer Araplardan iki, Beni Malik'ten de üç kişi göndermeye karar verdiler. Böylece heyet altı kişi olacaktı. Bundan tam on iki sene önce Resulullah'a eğer Allah seni peygamber olarak göndermişse ben de Kabe'nin örtüsünü yolarım diyen Abduya Aleyl şimdi kavminin Müslüman olduğunu Resulullah Aleyhisselam'a bildirmek için yanındaki heyetle Medine'ye gidiyordu. Müslümanlarsa Sakif'in Müslüman olması için mütemadiyen dua ediyorlar Resulullah'tan da dua buyurmasını rica ediyorlardı. Resul Ekrem de "Allah'ım, Sakife hidayet nasibeyle ve Müslüman olarak bize katılmalarını sağla." diye dua buyuruyordu. Resulullah Aleyhisselam Sakife karşı olan tutumunu hiç değiştirmemişti. Onlar kendisini taşlarla kovarlarken de "Umulur ki Allah onların sürgünden la ilahe illallah diyen birini çıkarır." diyordu. Şimdi de hidayete ermeleri için dua buyuruyordu. Resulullah Aleyhisselam onların hidayete ermelerini çok istiyordu. Müslümanlar da bunu biliyorlardı. Onun için Ebu Bekir ile Mugire İbni Şube, Sakif heyetinin gelişini Resulullah'a müjdelemek için yarışmışlardı. Sakif heyeti cahiliye kibriyle gelmişti. resul Ekrem onları İslami anlayışı ve davanın prensiplerini yakından tanımaları için bir müddet İslami ortam içerisinde tuttu. Sakîf heyeti Müslüman olmaktan çok bir sulh antlaşması yapmak havasındaydı. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselam'a beş şart sundular. Bu şartlar şöyleydi. Zina yapmalarına, içki içmelerine ve faiz yemelerine izin verilecekti. Tağutları olan Laat en azından üç sene daha bırakılacaktı ve namazdan muaf tutulacaklardı. Tabii ki bu şartların hepsi istisnasız reddedildi. Çünkü bu şartlar dünya malıyla değil, doğrudan doğruya Allah'ın emirleri ve şeriatı ile ilgiliydi. Haramları helal kılan ve farzları terk etmeyi mübah gören bir kavmin Müslüman olması mümkün değildi. İslam Allahü Teala'ya tam manasıyla teslim olup, onun helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını da haram kılmak demektir. Şartlarının kabulünün mümkün olmadığını gören sakif heyeti bu sefer sadece bir tek talepte bulundu ve bu talep resul Ekrem tarafından kabul edildi. Resulullah'tan ilahlarını kendi elleriyle yıkmaktan muaf tutulmayı istemişler, Resul-i Ekrem de bunu kabul etmişti. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam Mughire İbni Şube Es-Sakafi'yi göndererek bu putu yıktırdı. Sakif heyetindekiler, kavimlerine geri dönünce gerçeği sakladılar. Büyük bir üzüntü içerisinde görünerek, Resulullah Aleyhisselam'ın kendilerinden Müslüman olmayı, içki, zina ve faiz gibi kötülükleri bırakmalarını istediğini, aksi takdirde kendileriyle savaşacağını söylediğini bildirdiler. Bunun üzerine Sakif kabilesinin cahiliye duyguları yine kabardı ve üç dört gün durmadan savaş istediler. Sonunda Allahu u Teala kalplerine bir korku verdi ve heyete ''Rasulullah'ın yanına gidin ve istediklerini kabul ettiğimizi bildirin'' dediler. O zaman heyette bulunanlar gerçeği anlatarak Resulullah'la ne şekilde anlaştıklarını bildirdiler. Böylece Sakif kabilesi Müslüman oldu. Futperest Arapların en sağlam kalesi bu şekilde çökerek İslam'a girdi. Yukarıda zikrettiğimiz rivayetten de anlaşılacağı gibi, Laat adındaki putun yıkılması bir ay geciktirildiyse de Allah'ın dini üzerine pazarlık yapılması kabul edilmemiştir. Hudeybiye gününde Resulullah ve er Rahim sözlerinin silinmesini kabul eden resul Ekrem, Sakif kabilesinin şartlarının hiçbirini kabul etmemiştir. Bu da kuvvet dengesinin durumuyla doğru orantılıdır. Burada İslam'a ve İslam devletine girişle kuvvet dengelerinin eşit olduğu durumlarda yapılan anlaşmalar arasındaki fark açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Resulullah Aleyhisselam'ın bundan 13 yıl önce dinlerine ve mukaddesatlarına karışmaksızın sadece Allah'ın dinine davet edebilmek için Sakif kabilesinden himaye isteyişi, Müslümanların kuvvetlenip savaşlarıyla Sakif kabilesini sarstıktan sonra yaptığı anlaşmayı kıyas edecek olursak, bu fark daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. İslami hareket bilinçlidir. Bu iki merhale arasındaki farkı bilir ve Allah'ın dinini ikame etmek için elindeki imkanlara ve şartlara göre hareket eder. Aynı şekilde resul Ekrem'in yapmış olduğu gibi kuvvet dengesi kendi lehine olduğu durumlarda da hangi şartları kabul edip hangi şartları kabul etmeyeceğini de çok iyi bilir. 2. Temim heyeti. Temim heyeti ise şiirleri ve hitabetleriyle övünerek geldiler. Müslümanlar da onlara aynı üslupla şiirlerine karşı şiir, hutbelerine karşı hutbe inşa ederek cevap verdiler. Temim kabilesinin şairi, büyük İslam şairi Hasan İbni Sabit tarafından susturuldu. Hutbelerine de Sabit İbni Kays tarafından cevap verildi. Netice şöyleydi, Temim kabilesinden Akra İbni Habiz, Babamın üzerine yemin ederim ki, bu adama, Resulullah'a verilen, onun hatibine de, şairine de verilmiş. Hem hatibi bizim hatibimizden, hem de şairi bizim şairimizden daha iyi. Sesleri dahi bizim seslerimizden hoş, dedi. Sonra, hep birlikte Müslüman oldular. Resulullah Aleyhisselam da onlara çok değerli hediyeler verdi. Bu davet metodu ve bu yeni tarz bizi İslami propagandanın da hakkını vermeye davet ediyor. İslami mücadelenin sadece askeri yolla değil, aynı zamanda siyasi yollarla ve propaganda ile yapılacağını vurguluyor. Propaganda konusunda ileri bir düzeye gelmek, Kitle iletişim araçlarını dava yolunda kullanmak suretiyle fikirlerimizi, inançlarımızı ve prensiplerimizi daha iyi yayabilir, düşmanlarımızı dost haline getirebilir ve bu yolla çok büyük bir mesafe kat edebiliriz. Şuna da işaret etmek gerekir ki, ancak kuvvetli bir konumda yapılan propaganda etkili olabilir. Zayıf konumda ve zayıf bir ruhi yapıyla yapılan propaganda insanlar üzerinde etkili olmaz. 3. Amir Heyeti Amir heyeti gövde gösterisi yapıp şartlarını Müslümanlara kabul ettirmek için gelmişti. Allah düşmanı Amir İbni Tufeyl, kalleşçe bir planla Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmek için Medine'ye gelmişti. Kavmi Amir'e, ''Ya Amir, herkes Müslüman oldu. Sen de Müslüman ol.'' deyince, ''Amir, vallahi bütün Araplar peşimden gelene kadar, mücadeleden vazgeçmeyeceğime yemin ettim. Ben mi bu Kureyşli adamın peşinden gideceğim dedi. Sonra da Erbede o adamın Resulullah'ın yanına vardığımızda ben onu lafa tutup oyalarım. Sen de arkadan kılıç da vurarak işini bitirirsin dedi. Erbet Beni Amir liderlerinden biridir. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldiklerinde Amir İbni Tufeil Ey Muhammed! Beni dost ve arkadaş olarak kabul et, dedi. Rasul Ekrem, hayır, Allah'ın birliğine inanmadığın müddetçe seni dost olarak kabul etmem, buyurdu. Amir yeniden, ey Muhammed, beni dost kabul et, dedi. Maksadı Rasul Ekrem'i oyalamaktı. Bir yandan onunla konuşuyor, bir yandan da Erbed'in planı uygulamasını bekliyordu. Fakat. Erbed'in eli ayağı tutulmuş gibiydi. Hiçbir şey yapmaksızın öylece duruyordu. Amir, Erbed'in bu durumunu görünce, Resul-i Ekrem'e tekrar, ''Ey Muhammed, beni dost edin.'' dedi. resul Ekrem, ''Hayır, Allah'ın birliğine ve O'nun hiçbir ortağı olmadığına inanmadığın müddetçe, ''Seni dost edinemem.'' buyurdu. resul Ekrem bu şekilde Amir'i reddedince, Amir, Vallahi senin yurdunu süvariler ve savaşçılarımla dolduracağım diyerek arkasını dönüp gitti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, Allah'ım, Amir İbni Tufeyl'in şerrinden bizi muhafaza et diyerek dua etti. Daha sonra Amir heyeti yurtlarına dönmek üzere yola koyuldu. Sahih-i Buhari'de ise Amir'in, Hz. Peygamber'in yanına gelerek, Ey Muhammed! Şu üç şarttan birini tercih etmekte seni serbest bırakıyorum. Oba ahalisi senin, şehir ahalisi de benim emrimde olacak veya senden sonra halife ben olacağım. Bunu da kabul etmezsen Gatafan'la birlikte iki bin süvariyle sana karşı savaşacağım. Artık var tercihini sen yap dediği rivayet edilmiştir. Amir heyeti yola çıktıktan bir müddet sonra Amir İbni Tufeil, Taun hastalığına yakalandı ve boynunda bir uğur peyda oldu. Konaklamış olduğu Beni Sehil kabilesinden bir kadının evinde öldü. Unutmamak gerekir ki Ahzab gazvesinde müşrik ordularının yarısı Gatafan kabilesindendi ve sayıları beş bini buluyordu. Hendek savaşında savaştan çekilmelerine mukabil, Resul-i Ekrem'in kendilerine Medine mahsulünün üçte birini vermeyi teklif ettiği kabile de Gatafan kabilesiydi. Bu yüzden Amir, resul Ekrem'e karşı kuvvet mantığıyla konuşuyordu. Bu mantıkla hareket ettiği için, Hazreti Peygamber'den sonra kendisinin halife olmasını veya otoritenin İslam'la cahiliye arasında bölüşülmesini istemişti. Resul-i Ekrem ise onun bütün tekliflerini reddetmiş ve sadece Müslüman olmasını istemişti. Amir'in resul Ekrem'i savaşla tehdit etmesi, Resul-i Ekrem'in Allah'ım sen bizi Amir İbni Tufeyl'in şerrinden koru diye dua etmesine neden olmuş, bu dua üzerine Amir, Kalmin'in yanına varamadan ölmüştür. Bu olayda ortaya çıkan siyasi kavram, pazarlığın kabul edilemeyeceği yeni bir portreyi önümüze koymaktadır. Bu da, hükümde veraset olayıyla hükmün İslam'la küfür arasında paylaşılması meselesidir. Bu mesele, Resulullah Aleyhisselam'ın, Arap kabilelerini İslam'a davet ettiği ilk Mekke merhalesinde bile reddedilmiştir. Siyasi yönün belirli bir sınırı vardır. Bu sınırlar içerisine İslam'ın pazarlık veya anlaşma konusu olması kat'i suretle dahil olamaz. İslam ve küfür bir hüküm veya bir çatı altında kesinlikle toplanamaz. 4. Beni Hanife Heyeti Beni Hanife, Kuvvet yönünden Temim'le Gatafan'dan aşağı değildi. Bu kabile Yemame obasına hükmediyordu. Bunlar da anlaşmak üzere rasul Ekrem'e bir heyet gönderdiler. Heyette kurnazlığıyla tanınan Müseyleme İbni Habib vardı. Bu adam rasul Ekrem'den bir şeyler koparabilmek umuduyla lafı habire döndürüp dolaştırıyordu. rasul ekrem'inse cevabı gayet netti elinde tuttuğu ince bir hurma dalını göstererek, ''Benden bunu bile istesen sana veremem.'' buyurdu. Sonra heyet, rasûl Ekrem'in yanından ayrılarak yola koyuldu. Yemame'ye ulaştıklarında, Allah düşmanı Müseylem'e, Hz. Peygamber'in adına yalan söyleyip, peygamberlikte ona ortak oldum diyerek, yalancı peygamberlik iddiasında bulundu. Sümame İbni Üsa'l ise, Müseylemeden çok daha asil ve yiğitti. Beni Hanife'den olan bu şahsı resul Ekrem'in Necid tarafına gönderdiği bir süvari müfrezesi esir edip getirmişler ve mescidin direklerinden birine bağlamışlardı. Resulullah mescide çıktığında Sümame'ye ''Ya Sümame yanında ne var? Gönlünden ne geçiriyorsun?'' buyurdu. ''Sümame ya Muhammed gönlümde hayır ümidi var.'' Çünkü sen zulmetmezsin, affedersin. Eğer beni öldürürsen, kanlı bir caniyi öldürmüş olursun. Ve eğer bana inam edersen, nimete karşı şükreden bir kişiye inam etmiş olursun. Eğer beni bırakmak için fidye istersen, işte malım, ne kadar istersen veririm.'' dedi. Sümame, bir müddet bağlı olarak bırakıldıktan sonra rasûl Ekrem, ''Artık Sümame'yi salıveriniz.'' buyurdu. Sümame serbest bırakılınca hemen mescidin yanındaki bakiye geldi ve oradaki suyla gusledip mescide döndü. Resulullah Aleyhisselam'a biat ederek Müslüman oldu. Sonra Umre için Mekke'ye gitti. Mekke'de boş boğazın birisi ona, ''Dininden mi döndün?'' diye sordu. O da, ''Hayır, vallahi ben dinden dönmedim.'' Dipnot Sümame, Şirki ve putlara tapmayı din saymadığı için dinden dönmediğine yemin etmektedir ki tamamiyle doğrudur. Çünkü din, akıl ve irade sahibi insanları hayra sevk eden ilahi bir müessesedir. ''Fakat ben en hayırlı dine, Muhammed'in dinine tabi oldum. Vallahi ben dinden dönmem ve Resulullah izin vermedikçe size yemam eden bir buğday tanesi bile gelmeyecektir.'' dedi. Sonra Sümame, Yemame'ye dönerek Mekke'ye mal göndermeyi Yemame halkına yasakladı. Bunun üzerine Mekkeliler, Resul-i Ekrem'e bir mektup yazarak, ''Sen akrabalık hakkına hürmetle emrettiğin halde kendin bu hakka hürmet göstermiyorsun. Babalarımızı kılıçla öldürdün, çocuklarımızı da açlıktan öldürüyorsun diyerek Yemame'den mal gönderilmesinin serbest bırakılmasını rica ettiler.'' resul Ekrem'de Ekrem de Sümame'ye bir mektup göndererek mal sevkine müsaade etmesini buyurdu. Daha sonra Yemame, müseylemenin hükmü altına girdi ve Müslümanlara saldırmak için hazırlanmaya başladı. Belki de bu kabile liderleri İslam'ın hakikatini idrak edemiyorlardı. Meseleyi güçlü bir sultanın karşısında yenilgi olarak algılıyorlardı. resul Ekrem'de Ekrem de görüşlerini kuvvet yoluyla kabul ettirmeye çalışan bu kabilelere karşı hiçbir şekilde yumuşak davranmamıştı. 5. Ta'i heyeti Ta'i heyeti başlarında efendileri Zeyd el Hail olmak üzere Resulullah'ın yanına gelmişti. Uzun bir konuşmadan sonra resul Ekrem onlara İslam'ı arz etmiş, neticede toptan Müslüman olmuşlar ve İslam'a birçok hizmetlerde bulunmuşlardır. Ta'i kabilesinden sözüne güvenilir bir zatın anlattıklarına göre, resul Ekrem, Zeyd hakkında, ''Araplardan hangi zat bana övgüyle bahsedildiyse, yanıma geldikleri zaman anlattıkları kadar olmadıklarını gördüm. Ancak Zeyd el-Hayl bunun dışındadır. Ondaki değerlerin hepsi anlatılmamıştır bile.'' buyurmuş, sonra da onu Zeyd el-Hayr olarak isimlendirmiştir. Adi İbni Hatem'e yani Ta'i'ye gelince o da şöyle diyordu. Resulullah'ı duyan Araplar arasında ondan benim kadar nefret eden başka hiç kimse yoktu. Ben şerefli bir soydan olup Hıristiyandım. Kavmimin ganimet mallarının dörtte birini alırdım. Kavmimin efendisiydim. Resulullah'ın civar kabileler üzerine seriyeler gönderdiğini duyunca ona karşı olan nefretim iyice artmıştı. Yanımda develerimin çobanlığını yapan bir Arap vardı. Ona, hemen sürüdeki zayıf ve semiz develeri sayarak ayır ve onları yakınımda bir yerde tut dedim. Sonra aniden Muhammed'in askerlerinin topraklarımıza girdiği haberini aldık. Çoban yanıma gelerek, Ey Adi, o zaman bu işi şimdi hemen yapalım. Muhammed'in süvarileri geldikten sonra yapamayız. Ufukta sancakları gördüm. Ve ne olduklarını sordum Bu Muhammed'in ordularıdır dediler Vakit kaybetmemek gerek dedi Ben develerimi hemen yanıma getir dedim O da söylediğimi yaptı Ailemi ve çocuklarımı hemen develere bindirdim Ve kendi kendime Şam'daki Hristiyan din kardeşlerimin yanına gideyim diyerek Şam'a doğru giden Cuşi'ye yolunu tuttum Cuşiye, Necit yakınlarında bir dağdır. Muhammed'in süvarileri topraklarımıza girerek birçok kişiyi esir aldılar. Esir alınan kadınların arasında Hatem'in kızı da vardı. Dipnot Hatem-i Tay, de babası olup, Araplar arasında şerefi ve cömertliğiyle meşhurdu. Bu ailenin silsilesinin beşinci halkasını da fesahat ve belagatiyle meşhur olan İmrul Kays teşkil eder. Diğer ta'i esirleriyle birlikte Resulullah'ın yanına getirilmişti. Benim Şam'a kaçmış olduğum da Resulullah'a bildirilmişti. Müslümanlar esir kadınları mescide kapatmışlardı. Resulullah Aleyhisselam bir gün önlerinden geçerken, çok veciz bir lisana sahip olan Hatem'in kızı ayağa kalkarak Resul-i Ekrem'e, ''Ya Resulallah, babam helak oldu.'' Öldü, yol arkadaşım ve kardeşim de kayboldu. Bana ihsanda bulun, Allah da sana ihsanda bulunsun, dedi. Rasul Ekrem, yol arkadaşın ve kardeşin de kimdir, diye sordu. Adi İbni Hatem'dir, dedi. Rasul i Ekrem, şu Allah ve Rasûlünden kaçan kişimi buyurdu. Hatem'in kızı sözüne devamlı olayı şöyle anlatıyor. Resulullah ilerleyerek beni orada bıraktı. Ertesi gün tekrar önümüzden geçiyordu. Ben yine ayağa kalkarak kendisine aynı sözleri söyledim. O da bana dün söylemiş olduklarını tekrar etti. Daha ertesi gün yine önümüzden geçti. Fakat ben artık umudumu kesmiştim. O sırada arkasında bulunan adamlardan biri tekrar kalkıp konuşmam için bana işaret etti. Ben de ayağa kalkarak ''Ya Resulallah, babam helak oldu, kardeşim de kayboldu, bana iyilikte bulun, Allah da sana iyilik ve ihsanda bulunsun.'' dedim. Bunun üzerine resul Ekrem beni serbest bıraktı ve ''Yola çıkmakta acele etme, seni memleketine ulaştıracak güvendiğin bir kişiyi bulmadan yola koyulma.'' buyurdu. Serbest bırakılınca konuşmam için bana işaret eden kişinin kim olduğunu sordum. ''Ali İbni Ebi Talip'tir.'' dediler. Bir müddet Medine'de kaldım. Bir gün Huza'nın bir kervanı geldi. Şam'a gidiyorlardı. Ben de Şam'da olan kardeşim Adi'nin yanına gitmek istiyordum. Kervanın geldiğini görünce hemen Resulullah'ın yanına vardım. ''Ya Resulallah! Kavmimden bir grup geldi. İçlerinde tanıdığım ve güvendiğim insanlar var. Onlarla gitmek istiyorum.'' dedim resul Ekrem beni giyindirip yanıma bir miktar nafaka verdi. Kervanla birlikte yola koyularak Şam'a geldim. Adi diyor ki, Bir gün ailemin yanında oturuyordum. Birden mahve içinde bir kadının bineğini bize doğru sürdüğünü gördüm. Heyecanla, ''Bu Hatem'in kızı'' diye bağırdım. Evet, bu gelen o idi. Yanıma kadar gelerek bana, Ey akrabaları terk eden zalim, aileni ve çocuğunu aldın, babanı ve kardeşlerini bırakıp kaçtın değil mi? diyerek beni kınadı. Ey bacım, öyle söyleme, hayırlı bir şeyler söyle dedim. Ama yaptıklarımdan dolayı kendimi savunacak hiçbir özrüm yoktu. Söyledikleri çok doğruydu. Sonra kendisini misafir ettim ve yanımda kaldı. İhtiyatlı ve sağlam görüşlü bir kadın olduğundan kendisine bu adamın Resulullah'ın durumu hakkında görüşün nedir diye sordum. Vallahi hemen ona katılmanı uygun görürüm. Eğer bu adam peygamberse ona hemen katılan daha fazla fazilet sahibi olur. Yok eğer peygamber değil bir kralsa seni yine zillete düşürmez. Sen sen olarak kalırsın dedi. Ben de ''Vallahi çok isabetli bir görüş.'' dedim. Adi İbni Hatem sözüne devamla şöyle diyor. ''Sonra yola çıkarak Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldim. O sırada mescidindeydi. İçeri girerek kendisini selamladım. Bana ''Sen kimsin?'' diye sordu. ''Adi İbni Hatem'im.'' dedim. Resulullah Aleyhisselam ayağa kalktı. Beni yanına alarak evine götürmek için mescitten çıktı. Biz yolda yürürken yaşlı ve zayıf bir kadın karşımıza çıkarak onu durdurdu. resul Ekrem uzun bir süre o kadının bir sorunu hakkında onunla konuştu. Kendi kendime, ''Vallahi bu adam bir kral olamaz.'' dedim. Resulullah Aleyhisselam kadınla konuşmasını bitirdikten sonra beni evine götürdü. Beraberce içeri girdik. İçine lif doldurulmuş deriden bir minderi bana uzatarak, ''Bunun üzerine otur.'' dedi. Ben, hayır sen otur dedim. resul Ekrem, sen otur buyurdu. Bunun üzerine mindere oturdum. Resulullah da yere oturdu. Kendi kendime, vallahi krallar kesinlikle böyle davranmazlar dedim. Sonra Resulullah Aleyhisselam bana, e, Ey Adi İbni Hatem, sen rekusilerden değil miydin diye sordu. Dipnot Rekusi, Nasara ile Sabi'ilerin dini arasında bir dinin müntesipleri olan kavimdir. Evet dedim, kavminin ganimetlerinden dörtte birini alıyordun değil mi? diye sordu. Evet dedim, dinine göre bu sana helal değildir dedi. Evet, vallahi doğru söylüyorsun dedim. Onun bilinmeyen şeylerden bile haberi olan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu anladım. Sonra, ''Ey Adi! Belki de seni bu dine girmekten men eden şey, Müslümanların fakir olduklarını görmendir. Vallahi onlar öyle bir mala sahip olacaklar ki, o mal fazlasıyla artacak ve alanı bile bulunmayacaktır. Belki de seni bu dine girmekten men eden şey, Müslümanların düşmanlarının çok olduğunu görmendir. Vallahi, Öyle bir gün gelecek ki bir kadının tek başına devesinin üstünde Kadisiye'den yola çıkıp hiçbir şeyden korkmaksızın bu evi ziyaret ettiğini duyacaksın. Belki de seni bu dine girmekten men eden şey mülk ve saltanatın başkalarının elinde olmasıdır. Vallahi bir gün Perslerin beyaz saraylarının ve Babil topraklarının Müslümanlar tarafından fethedildiğini duyacaksın buyurdu. Adi diyor ki, bu konuşmadan sonra ben de Müslüman oldum. Daha sonraları Adi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah'ın bana söylemiş olduklarından ikisi oldu. Vallahi üçüncüsü de er veya geç olacaktır. Beyaz sarayların ve Babil topraklarının Müslümanlar tarafından fethedildiğini gördüm. Bir kadının bineği üzerinde hiçbir şeyden korkmaksızın, Kadisiyye'den çıkarak bu beyti hac ettiğini gördüm. Malın çoğalıp artması ve onu alacak bir ihtiyaç sahibinin bile bulunmaması ise vallahi bir gün olacaktır. Dipnot Bu da Hz. Ömer İbn Abdülaziz'in hilafeti zamanında gerçekleşmiş, devrinde toplanan zekat malları ihtiyaç sahibi kalmadığı için kimse tarafından alınmayarak olduğu gibi beytül male bırakılmıştır. Tai kabilesinin toprakları Şam vadisinde Irak ve Hicaz'a kadar uzanmaktaydı. Bu kabilenin silsilesinin dayanmakta olduğu Hatemi Tai, Cahiliye devri Araplarının en meşhurlarından biriydi. Cömertliği ile tanınırdı. Onun cömertliği Arapların dilinde darb-ı mesel haline gelmişti. Bu kabilede ahlaki değerlerin çok büyük bir önemi vardı. Resulullah Aleyhisselam Süfane binti Hatemi Babası ahlaki değerleri seven bir insan olduğu için serbest bırakmıştı. Yine bu kabilenin efendilerinden biri olan Zeyd el Hayl hakkında Resulullah Aleyhisselam'ın işitmiş olduğu övgüler onu vasıflandırmaktan acizdi. Bu yüzden resul Ekrem onu Zeyd el-Hayr diye isimlendirmişti. Adiyi İslam'a iten en büyük sebep kız kardeşi Süfane'nin doğru görüşü ve parlak zekasıydı bir kralla peygamberi birbirinden ayırt edebilecek zekaya ve düşünceye sahipti. Resulullah Aleyhisselam'ın yol üzerinde ihtiyar bir kadının ihtiyacını karşılamak için onunla uzun bir müddet konuşması, evinde mütevazı bir şekilde yere oturması, kendisinin yaptığı zulümlerden haberdar olması, adiyi Hz. Muhammed'in peygamberliğine tamamen ikna etmişti. Resulullah Aleyhisselam, Hristiyan Rumların yönetimi altında olan Gassanilere sığınan Adi İbni Hatem'in neler düşündüğünü anlıyordu. Bu düşüncelere dokunmak ve onları kuşatmak gerekiyordu. Adi İbni Hatem'i Gassanilere sığınmaya iten en önemli sebep, fakirlik, zayıflık ve adet bakımından az olmanın verdiği korkuydu. Adi, resul Ekrem'den gördüğü muamele neticesinde onun peygamberliği hakkındaki şüphesini yenmiştir. Onu tamamen hakka bağlamak ve korkularını yenmesini sağlamak için de İslam'ın yakın geleceğinden bahsetmek kaçınılmaz olmuştu. Bu yüzden Resul Ekrem kendisine bazı şeyleri haber vermişti. Hiç şüphe yok ki insanlar yapı ve düşünce itibarıyla farklıdırlar ve herkese kendi anlayacağı dilden hitap edilmelidir. Tirmizi'nin adi hakkında rivayet etmiş olduğu meşhur hadis Resul Ekrem'in bu konuya ne kadar itina gösterdiğinin çok açık bir örneğidir. Adi Hristiyan iken boynunda altından büyük bir haç takılı olduğu halde Resul Ekrem'in yanına gelmiş ve Resul Ekrem'in meclisine girince onun onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i rableri olarak kabul ettiler ayetini okuduğunu duyunca ya Resulullah biz onlara tapmadık demiş. Rasul Ekrem de, onlar size helalleri haram, haramları da helal kılmadılar mı diye sorunca Adi, evet demiş ve Rasul Ekrem, işte onlara tapınmanız budur buyurmuştur. Adi İbni Hatem bu sözün manasını çok iyi anlamıştı. Kendisi reküsiilerden olduğu halde kavminin ganimetlerinin dörtte birini alıyordu. Halbuki dinine göre bu helal değildi. Fakat o bunu bildiği halde ganimetlerin dörtte birini almaya devam ediyordu. Bu yüzden kastedilen manayı tamamiyle kavrayabilmişti. Adi İbni Hatem bütün meseleleri detaylı bir şekilde kavrayarak Allah'ın dinine girdiği için imanı da çok kuvvetli olmuş, vefat edene kadar yalpalamak ve tereddüt etmeksizin İslam'ın gösterdiği doğrultuda yürümüştür. İman ordularının Babil topraklarını fethettiğini, Kisra şehirlerinin Müslümanların ayakları altında çöktüğünü görmüştür. Allahü Teala kendisini Kisra'nın beyaz sarayını kuşatan liderlerden biri olmakla şereflendirmiştir. Bizzat kendi gözleriyle bir kadının Kadisiye'den yola çıkarak Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyden korkmaksızın Beytül Haram'ı ziyarete gittiğini görmüştür. Hz. Peygamber aleyhisselam adiye dinindeki çarpıklıkları fikir olarak göstermiş ve ona bütün insanlar gibi yaşayan, onların dertlerine ortak olan peygamberlik vasıflarını alternatif olarak sunmuştur. İslam cemaati, hasımlarına karşı nasıl muamele etmesi gerektiğini buradan öğrenmelidir. Onların düşüncelerini iyi anlamalı, inançlarındaki bozuklukları açığa çıkarıp önlerine bir alternatif koymalıdır. Müslümanlar, batıla yağ çekip dost görünmek suretiyle hiçbir yere varamazlar. Bu şekilde davranıldığı takdirde İslam düşmanları, İslam fikrinin de kendi fikirleri gibi nakıs olduğunu zannederler. Batıl davetçilerinin batıl üzerine ısrar etmeleri, Müslümanların onlara karşı taviz vermelerini veya sessiz kalmalarını gerektirmez. Onlara karşı tereddütsüz olarak çok açık bir şekilde fikri diyaloğa girmek gerekir. Maalesef çok acıdır ki bazı İslam davetçilerinin, Allah yoluna güzel söz ve iyilikle davet bahanesiyle Hristiyanlara batıl dinlerini güzel göstermekte ve onlara hepimiz Allah'a inanıyoruz demekte olduklarını görüyoruz. Kendi içinde bile çelişkili yaşamakta olan bir Hristiyan bu şekilde batılını öven ve sırtını sıvazlayan bir davetçiyi hafife alacaktır. Böyle bir davetçinin dinini de kendi dini gibi zannedeceğinden, Müslümanların yeryüzünde söz sahibi olmaları için hiçbir gerekçeleri olmadığını düşünecektir. Diğer taraftan şunu da unutmamak gerekir ki, önderlik vasıfları davranış, güzel ahlak ve gidişatla sınırlıdır. Davanın gerçek odak noktası ve ekseni ahde vefa, iyi ve kötü zamanda doğruluktan ayrılmama ve husumet şerefini bile muhafaza etmektir. Bu eksen sarsıldığı zaman hasımlarımızın İslam hakkındaki düşünceleri de buna paralel olarak aleyhte bir değişme gösterecektir. Açık bir fikir ve gerçek önderlik vasıflarıyla davranarak düşmanlarımızın gönüllerini fethedersek, onlara karşı kuvvetli bir pozisyonda dinimizle övünerek ve dinimizin vaat edilen geleceği hakkında güvenle konuşabiliriz. Bunu yaptığımız takdirde ilk hedefe doğru hareket edebiliriz. Bu hedef, hasımlarımızı İslam akidesinin potasına ve bu dinin içine düşürmektir. Onları bedenen tasfiye etmek veya İslam'a karşı kindar bir toplum haline getirmek değildir. Resulullah Aleyhisselam Adi İbni Hatem'in karşısında özellikle Tevbe suresinin söz konusu manidar ayetini okumakla ona kendisinin zannettiği gibi gerçek din üzerinde olmadığını hatırlatmış ve bu şekilde hasmını prensiplerine bağlanmaya iten gerekçeleri ortadan kaldırmıştır. Hemen burada şunu da belirtmek istiyoruz ki, gerçek önderlik vasıfları ve açık fikirle hareket etmekle belirlenen bu çizgi, belirli bir merhaleye özgü değildir. Çünkü Müslümanlar, en zayıf durumda oldukları Habeşistan'da da, Arap Yarımadası'na hakim olduktan sonra da aynı şekilde davranmışlardır. Bu çizgiyi takip ederken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, takınılan tavrın nefisten gelen bir gazap ve kızgınlıkla hareketçi ve yerici bir tutuma dönüşmemesidir. Diyaloğun ve münakaşanın en önemli şartı, karşımızdakileri etkileyecek ve onların anlayışlarına en güzel bir şekilde hitap edecek üslubu yakalamak ve onu uygulamaktır. Bu şekilde yapılan güzel bir münazara, hasımlarımızın İslam akidesiyle kaynaşmalarına veya en azından İslam'ın davranış yönünden yüceliğini itiraf etmelerine neden olur. 6. Güney Heyetleri bu heyetler birer birer Resulullah Aleyhisselam'a gelerek İslam'a girişlerini veya bağlılıklarını ilan ediyorlardı. Bütün bunlar asker sevk edilmeksizin sadece Allah'a davet yoluyla oluyordu. Arap kabilelerinin çoğu Arap yarımadasında Kureyş, Sakif, Gatafan, Temim ve Ta'i gibi büyük kabilelerin İslam karşısında ardarda çöküşlerini ve İslam'a girişlerini görünce İslam'ı daha iyi anlamak ve öğrenmek yoluna girmişlerdi. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselam'a heyetler göndererek İslam'ı öğreniyorlar ve sadece davet yoluyla İslam'a giriyorlardı. Şimdi bu heyetleri zikrederek İslam'a nasıl davet edildiklerini ve Allah'a davetin çeşitli örneklerini göreceğiz. Dımame İbni Salebe, Bedevi Arapların en doğru sözlü, en seçkin ve en kuvvetli liderlerinden biriydi. Resulullah Aleyhisselam, ashabıyla birlikte olduğu bir sırada önlerine gelerek, ''Hanginiz Abdülmuttalib'in oğlusunuz?'' diye sordu. Resulullah Aleyhisselam, ''Abdülmuttalib'in oğlu benim.'' buyurdu. Dımam, ''Muhammed misin?'' diye sordu. resul Ekrem, ''Evet.'' buyurdu. Dımam, ''Ey Abdülmuttalib'in oğlu, sana bazı sorular soracağım. Sorularım zor olacak, sana ağır gelmesin.'' dedi. Resul Ekrem: Hayır, ağır gelmez. İstediğini sorabilirsin, buyurdu. Dımam: Senin, senden önce olanların ve senden sonra gelecek olanların ilahı olan Allah adına bana doğru söylemeni istiyorum. Allah mı seni bize elçi olarak gönderdi?" diye sordu. Resul Ekrem: Allah'ın adıyla doğruyu söylerim ki evet, buyurdu. Dımam: senin, senden önce olanların ve senden sonra gelecek olanların ilahı olan Allah'ın adıyla doğru söyle. Sadece bir ve tek olan Allah'a ibadet etmeyi, ona hiçbir şey ortak koşmamayı, babalarımızın Allah'la birlikte tapmış olduğu putları bırakmayı bize emretmeni Allah mı sana emretti diye sordu. resul Ekrem, Allah'ın adıyla doğruyu söylerim ki evet buyurdu. Dımam yine, ''Senin, senden önce olanların ve senden sonra gelecek olanların ilahı olan Allah'ın adıyla doğruyu söyle. Bu beş vakit namazı kılmamızı sana Allah mı emretti?'' diye sordu. Rasul Ekrem, ''Allah'ın adıyla doğruyu söylerim ki evet.'' buyurdu. Dımam, hac, zekat, oruç gibi İslam'ın bütün farzlarını birer birer Rasul Ekrem'e aynı şekilde sordu. Her soruyu soruşunda, Allah'ın adıyla doğruyu söyle sözünü tekrarlıyordu. Bütün soruları bittikten sonra Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederim. Bu farzların hepsini yapacağım ve yasaklamış olduğun şeylerden de kaçınacağım dedi. resul Ekrem Eğer saçlarını iki örgü yapmış olan bu adam doğru söylüyorsa cennete girecektir buyurdu. Sonra dımam devesine binerek yola koyuldu. Kavminin yanına ulaştığında hepsi başına toplandılar ve Dımam'ın ilk söylediği söz, ''Lat ve Uzza'ya yazıklar olsun'' sözü oldu. Kavmi, ''Ey Dımam, öyle söyleme, cüzamdan, alaca illetinden ve delirmekten kork.'' dediler. Dımam, ''Vallahi onlar ne bir fayda ne de zarar verebilirler. Allah bir elçi göndermiş, size bir kitap indirerek, O'nunla sizi içinde bulunduğunuz dalaletten kurtarmıştır. Muhakkak ki ben Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. O'nun size emretmiş olduklarını ve sizleri yapmaktan men etmiş olduklarını bildirmek için geldim, dedi. Dımam'ın bu sözünden sonra erkek ve kadın kavminden Müslüman olmadık hiç kimse kalmadı. O'nun hakkında Abdullah İbni Abbas da ''Dımam İbni Salebe'den daha faziletli hiçbir kabile temsilcisi olduğunu duymadık.'' demiştir. Dımam İbni Salebe'nin durumu gözümün önüne geliyor. Çölde ailesi ve develeriyle yaşayan, kavminin içinde söz sahibi olan bu insan, Allah'ın elçisi Muhammed'in haberlerini duyunca mutlu oluyor ve tek başına, alemlerin Rabbinin katından gelen bu elçiyle görüşmek üzere yola çıkıyor, sonra da Allah adına kendisine doğruyu söylemesini istiyor.'' Dımam kararlı bir tavırla Resulullah'ın yanına gitmiştir. Ağır soruları olabileceği için önceden özür dilemiş ve her soruyu soruşunda Resul-i Ekrem'den Rabbi adına doğruyu söylemesini istemiştir. Netice olarak Hz. Muhammed'in Allah katından gönderildiğine ve sözlerinin doğru olduğuna kanaat getirince onun emir ve nehiylerini alarak tam bir yakınla kavmine gitmiştir. Dımamın bu imanı karşısında bütün kavmi İslam'a girmiştir. Bu kabilenin Müslüman olması için Resulullah Aleyhisselam'ın söylemiş olduğu Allah'ın adına doğruyu söylerim ki evet sözleri yeterli olmuştur. Oysa Kureyş'in Müslüman olması 20 veya daha fazla sene süren savaşlar sonucu gerçekleşmiştir. Böylece İslami hareket sermayesine yeni bir davet metodu daha eklenmiştir. Bu metot, Belirli sorulara verilen tek bir cevabı geçmemekte, örnekleri açık ve belirgin bir şekilde kalplere yerleştirmektedir. Günümüzde Müslüman gençlerin ciltler dolusu İslami fikir kitaplarını okudukları halde halka inemediklerini ve onların dilinden anlamadıklarını görüyoruz. Gençlerin sıradan insanlarla İslam felsefesi, İslam hukuk ve idare sistemini konuştuklarını ideolojiden bahsettiklerini görüyoruz. Fakat bunların hiçbiri fayda vermemektedir. Çünkü kendileri bir vadide, halksa başka bir vadidedir. Halbuki halka bazı şeyleri anlatabilmek için onlara basit bir hizmet vermek, güzel ve övgü dolu bir söz söylemek yeterli olabilir. Meseleler zorlaştırılarak değil, kolaylaştırılarak anlatılmalıdır. Yukarıdaki örnekte görmüş olduğumuz da budur. resul Ekrem dımaama sadece, Allah'ın adına doğruyu söylerim ki evet cevabını vererek onu ikna etmiş, sonra ashabına da bir ders vererek, eğer saçlarını iki örgü yapmış olan bu adam doğru söylüyorsa cennete girecektir buyurmuştur. Abdülkays heyetinin başında gelen Carud'un Resulullah Aleyhisselam'ı ziyareti de dımamın ziyareti gibiydi. Resulullah Aleyhisselam Carud'a İslam'ı tafsilatıyla anlatıp onu bu dine davet edince Carud, ''Ey Muhammed, ben bir dine tabiydim. Şimdi ben bu dini bırakıp senin dinine geçeceğim. Bu dinin benim için daha hayırlı olduğunu garanti edebilir misin?'' diye sordu. Rasul Ekrem, ''Evet, Allah'ın seni eski dininden daha hayırlı bir dine hidayet ettiğine dair garanti veririm.'' buyurdu. Bunun üzerine Carut ve arkadaşları Müslüman oldular. Sonra Resulullah Aleyhisselam'dan yük taşıyacak deve vermesini istediler. Resul Ekrem kendilerine verecek develerinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine Carud, "Ya Resulallah, memleketimizde aramızda başıboş bir halde yaşayan hayvanlar var. Bunları yurdumuza katabilir miyiz?" diye sordu. Resul Ekrem, "Sakın böyle bir şey yapmayın. Bu ateşi yakmak, savaşı çıkarmak demektir." buyurdu. Carut yurduna dönmek üzere Resul Ekrem'in yanından ayrıldı. Carut radıyallahu an yaşadığı müddetçe dinine çok bağlı bir Müslüman olarak kaldı. Ömrünün son zamanlarında irtidat olayına şahit oldu. Kendi kavminden de Müslüman olan bazı kimseler irtidat ederek ilk dinlerine dönünce Carut bir konuşma yaparak onları İslam'a davet etti. Ey insanlar Muhakkak ki ben Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Bu şekilde şehadet etmeyeni de tekfir ederim diyerek kavmine İslam'ı yeniden tebliğ etti. Carut radıyallahu anh İslam'a girerken Resulullah aleyhisselamın vermiş olduğu garantiyle yetinmiş ve Bahreyn bölgesinde İslam'ın temel taşlarından biri haline gelmişti. Carud'dan önce Resulullah Aleyhisselam'ın Bahreyn'e gönderdiği elçisi Ala İbni Hadrami'nin tebliğiyle Bahreyn hükümdarı Münzir İbni Savi de Müslüman olmuştur. Resulullah Aleyhisselam daha sonra Ala İbni Hadrami'yi Bahreyn valiliğine atamış, carutla Ala bu iki sahabi Bahreyn'de Garur İbni Münzir, İbni Numan, İbni Münzir'in yönettiği irtidat hareketine karşı koymuşlardır. Bu iki güzide sahabinin çalışmalarıyla İslam'ın sağlam bir kalesi haline gelen Bahreyn'in zor zamanlarda Müslümanlara çok büyük hizmetleri olmuştur. Dipnot Medine'nin sıkıntı içinde bulunduğu zamanlardı. Bahreyn'den erzak ikmali yapılmış ve zekat malları gönderilmiştir. Güney kabilelerinden Murad, Zübeyd ve Müzhec temsilcisi olarak Murad kabilesinden Ferve İbni Mesihk, Resulullah Aleyhisselam'a gelmişti. Ferve, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına ulaşınca resul Ekrem, Ey Ferve, Redm gününde kavminin başına gelenler seni üzdü mü? diye sordu. Ferve, Ya Resulallah, kimin kavmine Redm günü kavminin başına gelenler gelir de buna üzülmez, dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, bu olay İslam hususunda kavmin için hayırlı olmuştur buyurdu. Sonra rasûl Ekrem İslam'a giren Murad, Zübeyd ve Müzheç kabilelerinin tümünün başına ferveyi emir tayin etti. Halit İbni Said İbni A'sı da işlerinde yardımcı olmak üzere onunla birlikte gönderdi. Halit İbni Said Radiyallahu Rasulullah Aleyhisselam'ın vefatına kadar ferve ile birlikte kaldı. Ferve İbn Mesiki Resulullah Aleyhisselam'la görüşmek üzere Medine'ye getiren sebep Muratla Hemdan arasında olan savaşlardı. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselam kendisine bu olay İslam hususunda kavmin için hayırlı olmuştur buyurmuştu. Gerçekten de bu olay Güney kabilelerinin İslam'a girmesine sebep olmuştu. Resulullah Aleyhisselam'ın kabile liderlerini lider makamında bırakmaya özen gösterdiğini ve bunun yanı sıra ashabından birini de İslam'ı öğretmek üzere o kabileye gönderdiğini görüyoruz. Rasul Ekrem bu yöntemle kabileleri kendi iç yapılarını değiştirmeksizin İslam çerçevesi içerisine almış ve ani değişiklikler yapmaksızın duygularının rencide olmasını önlemiştir. İslami hareketin bu peygamberi çizgiyi çok iyi anlaması gerekir. İslami hareket, kendi sancağı altına giren liderlere karşı bu politikayı izlemeli, İslam'ın onlar için bir tehlike olmadığını hissettirmeli ve İslam'ı kendi zulümlerine bir vasıta yapmalarını engellemelidir. Murat kabilesinin İslam'a girmesi, kendileriyle rekabet halinde olan Hemdan kabilesinin de Medine'ye hareket etmesine yol açtı. Hemdan kabilesi, büyük şairler ve yöneticilerden oluşan bir heyetle Medine'ye hareket edip, Tebük dönüşü Resulullah Aleyhisselam'la buluştular. Heyetten Malik İbni Nemad, Resulullah Aleyhisselam'ın karşısına geçti ve ''Ya Resulallah, Hemda'nın bütün boylarından en seçkin kişileri, İslam'ın iplerine tutunarak genç ve hızlı develerin üzerinde sana geldiler. Allah yolunda kınayanların kınamasına kulak asmadılar. Hemda'nın bütün boyları Resul'ün davetine icabet ederek, ilahları ve kurban adadıkları putları terk ettiler. Hemda'nın vermiş olduğu aht hiçbir zaman bozulmaz diyerek İslam'a girdiklerini belirtti. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam kendilerine bir mektup yazarak şöyle buyurdu. Bu Allah'ın elçisi Muhammed'in Ali cenab Çöl ehline onların temsilcisi Malik İbni Nemad ve kalminden Müslüman olanlara mektubudur. Bilsinler ki Namazlarını kılıp zekatlarını verdikleri müddetçe ovaları ve yaylaları kendilerinindir. O toprakların ürünlerinden yiyebilir ve hayvanlarını otlaklarında otlatabilirler. Onlara bu hususta Allah ve Resulünün ahdi ve emanı verilmiştir. Muhacirler ve ensar da şahitleridir. Resul-i Ekrem'in bu buyruğu üzerine Malik İbn Nemad şu kasideyi söylemiştir. Hiçbir deve üzerinde düşmanlarına karşı Muhammed'den daha şiddetli olan birini taşımamıştır. O Muhammed ki, düşmanlarına karşı kılıcının en keskin yanını gösterir. İrfanla kendisine gelenlere ise en yüce atiye ve ihsanda bulunur. Tebük dönüşü Resulullah Aleyhisselam'a Hümeyr meliklerinin İslam'a girdiklerini bildiren bir mektupları ulaştı. Bu mektubu Haris İbni Abdükelal, ve Nuaym ibn i Abdükelal adında iki elçi getirmişti. Numan, Meafir ve Hemedan kabileleri de İslam'a girdi. Malik ibn i Mürre, Revahi, Müslüman olduklarını, şirki ve şirk ehlini bıraktıklarını bildiren bir mektubu Resulullah Aleyhisselam'a gönderdi. Resulullah Aleyhisselam, Hicri 10. yılın Rabi-ül veya Cemadiyel Ula ayında, Halid ibn Velid'i Necran'daki Haris ibn i oğullarına gönderdi. Savaşa girmeden önce onları üç kere İslam'a davet etmesini, buna icabet ettikleri takdirde onları bırakmasını, aksi takdirde ise savaşmasını emretti. Halit radıyallahu anh yola çıkarak necrana ulaştı. Dört bir yana atlılar salarak halkı İslam'a davet etti. Atlılar, ''Ey insanlar, Müslüman olun ki selamete eresiniz.'' diyorlardı. Bu tebliğ üzerine halk Müslüman oldu. Halit radıyallahu an bir müddet orada kalarak halka İslam'ı, Allah'ın kitabını ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini öğretti. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine vermiş olduğu emir bu meyandaydı. Sonra Halit radıyallahu an Haris İbni Ka'b oğullarının heyetiyle birlikte Resulullah Aleyhisselam'ın yanına döndü. Resul Ekrem'in yanına vardıklarında heyettekiler önce selam verdiler, sonra Muhakkak ki senin Allah'ın elçisi olduğuna ve Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederiz, dediler. Resulullah Aleyhisselam onlara, men edildikleri şeyleri yapanlar sizler değil misiniz? diye sordu. Hepsi sustu. İçlerinden hiç kimse cevap vermedi. resul Ekrem bu sorusunu üç defa tekrarladı. Hepsinde de sustular. Dördüncü defa tekrarlayınca içlerinden Yezid İbni Abdülmedin, Evet ya Rasulallah, men edildikleri şeyleri yapanlar bizleriz dedi ve bu sözünü dört kere tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, Eğer Halid bana, savaşmayıp Müslüman olduğunuzu yazmasaydı, başlarınızı ayaklarınızın altına atardım buyurdu. Yezid İbni Abdülmedin, Vallahi ne sana ne de Halid'e hamd ettik dedi. resul Ekrem, Peki kime hamdettiniz diye sorunca Aziz ve Celil olan senin vasıtanla bizi hidayete eriştiren Allah'a hamdettik dedi. Resul Ekrem doğru söylersiniz buyurdu. Sonra cahiliyede size karşı savaşanları nasıl yeniyordunuz diye sordu. Kimseyi yenmiyorduk dediler. Resul Ekrem hayır size karşı savaşanları yeniyordunuz buyurdu. Ya Resulallah ''Bize karşı savaşanları yeniyorduk çünkü birlik halindeydik. Hiçbir zaman ayrılığa düşmedik ve hiçbir zamanda zulümle savaşı başlatan biz olmadık.'' dediler. rasul Ekrem, ''Doğru söylediniz.'' buyurdu. Sonra da Kays İbni Husayn'ı Haris İbni Kâboğullarına emir olarak atadı. Harisoğulları heyeti Şevval ayında veya Zilkade'nin başlarında yurtlarına geri döndüler.'' oğulları heyetinin dönüşünden dört ay sonra da Rasul Ekrem vefat etti. Arap Yarımadası'nın güneyi, Necran, Hemdan, Murad, Zübeyd ve Müzceh kabileleri bütünüyle kendi istekleriyle İslam'a girdiler. Arap Yarımadası'nın orta kesimi ise kılıç korkusuyla İslam'a katıldılar. Bu yüzden sonraları irtidat hareketinin beşiği haline geldiler. Arap yarımadasının kuzeyinde de durum aynıydı. Medine'ye Arap yarımadasının kuzeyinden hiçbir heyet gelmemişti. Güneydeki Arap meliklerine, Humeir ve Kinde'ye gelince, onlar kendi istekleriyle İslam'ı seçip, aziz ve celil olan Allah'a teslim olmuşlardı. resul Ekrem, bu yüzden onları iyi ve yumuşak kalpli olarak vasıflandırmıştı. Haris ibn Kabe oğullarının davet yöntemi ise değişikti. Resul Ekrem bu kabileye Halid ibn Velidi elçi olarak gönderdi. Çünkü Haris oğulları kuvvetleri ve yenilmezlikleriyle meşhurdular. Halid ibn Velidi de gelince komutanlıktaki ustalığı ve savaşlardaki şöhreti bütün Arap topraklarını sarmıştı. Haris oğullarının böyle bir kuvvetle karşı karşıya olduklarını hissetmeleri gerekiyordu. Diğer bir taraftan da Halid'in Beni Cezime olayındaki başarısızlığını telafi etmesi o büyük hatayı temizlemesi gerekiyordu. Haris İbni Kâboğullarını İslam'a davete gidişi onun için en iyi fırsattı. Bu görevi başarabilmek için Halid'in sinirlerine hakim olması ve çok sabırlı davranması gerekiyordu. Bu Halid için savaşın acılarına katlanmaktan bin kat daha zordu. allah Teala'nın müşriklere karşı çekmiş olduğu bu kılıcın davet ve irşat zamanında kınına girmesi gerekiyordu. Önemli olan bu kılıcın Allah ve Rasulünün emri altında olması, davet ve irşat yolunun zorluğunu ve bunun insan nefsindeki büyük etkilerini deneyerek tatmasıydı. Halid İbni Velid davet alanındaki bu eğitimde de başarıya ulaştı. Allahü Teala onun için büyük bir ecir kaynağı hazırladı ve Haris İbni Ka'b oğullarının İslam'a girişi onun vasıtasıyla müyesser oldu. Böylece Arap yarımadasının güneyi tamamıyla İslam'a bir ve tek olan Allah'ın buyruğu altına girmiş oluyordu.